Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. <Gülüyor> Hazırlayan Rusman Ulgar Özeski. Salı sabahından günaydın. Bugünün ilk kampanyasının sahibi Bahadır Kaya. Kaya turizmde çalışanlara turizm diploması zorunluluğu getirilsin diyor ve ekliyor. Turizm cenneti ülkemiz içinde turizm kelimesi geçen 20'den fazla bölüm ve bu bölümlerin içerisinde barındıran yüzden fazla üniversite ve bu bölümlerden mezun olan 10 binlerce nitelikli turizmci vardır. Fakat ülkemizdeki tüm turistik şehirlerde ve turizm işletmelerinde turizm mezunu olmayan ve turizm ile hiçbir alakası olmayan insanlar çalıştırılmakta. Bu durum on binlerce turizm mezununun önünü tıkamakta ve alınan diplomaları tabiri caizse işe yaramaz kılmaktadır. Şahsım adına ben hazırlık sınıfı ile birlikte 5 yıl süren, tartışmasız Türkiye'nin en iyi turizm eğitimini veren üniversitelerden birisi olan Boğaziçi Üniversitesi'nden %100 İngilizce dilinde eğitim alarak mezun oldum ve bunun yanında bir dönemde Almanya'da öğrenci değişim programından yararlanarak son derece donanımlı bir şekilde mezun oldum. Bu bölümü hiç okumayan, turizmle alakası olmayan insanların Gerek yönetici gerekse orta ve alt seviye işçi olarak otellerde ve turizm işletmelerinde çalışmalarında bir engel, bir diploma zorunluluğu olmadığı için bu insanlar turizm mezunlarını yerine tercih edilmiş ve aldığım eğitim, verdiğim emekler, yaptığım finansal harcamalar ve geçen yıllarım ziyan olmuş. Gerek maddi gerekse manevi anlamda hayatımı, hedeflerimi ve hayallerimi çok olumsuz yönde etkilemiştir ve maalesef benim gibi mağdur olan on binlerce turizm mezunu insan bulunmakta. Otel ve turizm işletmelerinin ucuz iş gücü düşüncesi ve onları turizm mezunu istihdam etmeye zorlayıcı yasal bir zorunluluk olmaması ayrıca bu kişilerin daha az maaş talep etmeleri ve olumsuz ve kötü şartlarda çalışmaya karşı çıkmadıkları için tercih edilmektedirler. Yani turizm mezunu nitelikli iş bilen turizmci kişiler yerine bir haftalık eğitimlerle ve iş başında deneme yanılmayla işe öğrenen kişileri işe almakta turizmi ve turizmin geleceğini bu tip turizmle alakası olmayan insanlara bırakmaktalar. İşin daha da kötü tarafı bu turizm dışı kişiler ezilerek, yıpratılarak ve yasal kanunlara uymayan şartlar ve çalışma koşullarında çalıştırıldıkları için de bu kişiler zaman içinde sektörde yükseldiklerinde yaşadıkları olumsuzlukları eğitimli turizm mezunlarına da yaşamak istemekte ve nitelikli turizm mezunlarının sektörden kaçışına sebep olmaktadır. İşletmelerdeki yönetici ve çalışan profillerini incelediğimizde sektör çalışanlarının %90'dan fazlasının turizm mezunu olmadığını görüyoruz. Bu durum ülkemizdeki turizmden beklenen atılımı gerçekleştirememizin sebeplerini apaçık ortaya koymaktadır. Tüm bu sorunlar ve açıklaması sayfalar sürecek olan farklı olumsuzluklardan dolayı otelcilik ve turizm meslek liselerine olan ilgi son derece azalmış ve gençlerde bu bölümü okumasam da ileride hiçbir şey olamasam da zaten turizm sektörüne dönüp yine çalışabilirim algısını oluşturmuştur. Mesleğe olan inancın, isteğin yok olmasına ve potansiyel turizm öğrencisi olabilecek bu gençlerin Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi eğitiminden uzaklaşmalarına neden olmuştur. Peki biz ne istiyoruz? 1- Otel ve turizm işletmelerinde çalışmak için turizm diploması şartı getirilmesi ve yapılacak işe göre orta öğretim ön lisans ve lisans diplomasının şart koşulması. 2- Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere işletme bölümü mezunlarının atanabildiği her alanda turizm işletmeciliği mezunlarının da aynı şekilde atanabilmesi yani bizlere kamu kuruluşlarında yer açılması. 3- turizm işletmelerindeki çalışma saatleri ve koşullarının sıkı bir şekilde denetlenmesi, ucuz işgücü anlayışının yıkılması ve turizm mezununu vasıfsız işçilerden ayıran maddi imkanların yurt dışındaki turizm ülkeleri örnek alınarak iyileştirilmesi gerekmektedir. İhtiyaç duymanın halinde her türlü işbirliğine seve seve bulunacağımı belirtir taleplerimizin devletin ilgili birimleri tarafından karşılanacağı inancıyla saygılarımla arz ederim diyor Kaya ve 2000'e Yakın kişi de bu kampanyayı şu ana kadar desteklemiş. Erdoğan Şenel'in İçişleri Bakanlığı'na hitaben başlattığı kampanyayla devam ediyoruz. Şenel'e kulak verelim. Silahlanmayı kolaylaştırmak için çıkarılacak yasaya hayır. O hal kapsamında yeni kanun hükmünde kararname için hazırlıklarını sürdüren AKP hükümeti silah ruhsatı alınmasını kolaylaştırmayı planlıyormuş. Cumhuriyetteki habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, AKP'nin Afyon kampında sözüne ettiği bölgede siyaset yapanlara silah ruhsatı verilmesinin de bu kapsamda olduğunu ancak sadece bölgesel siyaset yapanların değil genel olarak silah bulundurma ve taşıma ruhsat alınmasının kolaylaştırılması üzerinde durulduğu belirtiliyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan 8 kanun hükmünde kararname ile pek çok alanda düzenleme yapan AKP hükümeti hazırlıklarını sürdürdüğü yeni KHK ile ateşli silahlar mevzuatında değişiklik yapmayı hedefliyormuş. Türkiye'nin 80 milyona yaklaşan nüfusu içinde etnik kimlik ve inanç farklılıkları arasında yaşanan terör olayları nedeniyle ayrılıkların derinleşmesine bakınca Halkın silah alımının kolaylaştırılması iç savaş kışkırtıcılarının ekmeğine yağ sürecektir. Silah ve silahlanma yarışı toplumsal barışı tehlikeye atacaktır. Buradan bakınca hükümetin silah edinmeyi kolaylaştırıcı çalışmalarına ve silahlanmaya hayır diye tepki göstermek, barış içinde yaşamayı amaç edinen yurttaş sorumluluğu taşıyan herkesin görevi olmalıdır. Bu düşüncede olan herkesi hükümetin o hal kapsamında KHK'larla silah edinmeyi ve silahlanmalıyı kolaylaştırıcı çalışmalarına hayır demek için İçişleri Bakanlığı'na hitaben açılmış bu imza kampanyasını desteklemeye çağırıyorum diyen kampanyayı Change.org'da bulabilirsiniz. Keşan'a gidiyoruz. Kampanyanın sahibi Merih Özlem. Keşan Belediyesi'ne sesleniyor bu kampanyada. Keşan'da hava kirliliğine artık bir son verelim. Temiz hava hepimizin hakkı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan bilgiye göre, geçtiğimiz hafta kırmızı alarm seviyesinde olan Keşan ilçesinde veriler tehlikeli boyuta ulaştı. Avrupa Birliği ölçülerine göre 50 mikrogram metreküp olan partikül madde sayısı Türkiye'de sınır değeri 90 kabul edilirken, Keşan'da bu rakamlar 228'e ulaştı. Türkiye'nin en kirli, en nefes alınamayacak havası Keşan'dadır. Kötü kömür kullanımı ve bilinçsizce yakılan çöp, plastik gibi havaya ve insanlara zarar verecek maddelerin yakılması Keşan'ın havasını kirletmiştir. İnsanlar sürekli yaz aylarına doğru nefes darlığından, artık önceki gibi rahat nefes alıp verememekten şikayetlerle doktorlara gidiyorlar. Artık buna bir son vermemiz gerekiyor. Keşan halkı da temiz havayı hak ediyor. Bunun için hepinizin Destek vermesi gerekiyor diye feryat ediyor Keşan'dan Merih Özlem bu kampanyada. Ve geldik son habere. İspanya'ya uzanıyoruz bu sefer. İspanya'daki kampanyanın sahibi Cristina Romero. Sağlık ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na hitaben başlatmış Romero kampanyasını. 227 binden fazla kişi imzalamış ve istediği şey de esasında... Her yerde olması gereken bir şey okul kantinlerindeki gıda ısrafına karşı çıkıyor ve yetkililerden konuya çözüm getiren bir yönetmelik talep ediyor. Kantinlerdeki gıdaların boşa gitmemesi, israf edilmemesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyor kendisi. Değişim rüzgarları bütün gücüyle İspanya'da, Türkiye'de ve dünyanın her yerinde esmeye devam ediyor. Siz de aynı şekilde değişmesini ve iyileşmesini istediğiniz Herhangi bir şey için Change.org'a girerek bir kampanya başlatabilirsiniz. Yani sabah yine yeni değişim hikayeleriyle beraber olmak üzere. Esen kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. hazırlayan sunlan uygar özelsi açık radyo program destekçisi olun bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.